dünyanın bir tutma çelenk varsa derdesiniz. Yağmur yağıyor. Elinizdeki haritayı bir şekilde üstünü kapatarak korumanız lazım yağmurdan. Aa iyi. En yakın proje bir binanın içindeymiş neyse ki. Kuzey, güney, doğu, batı. Ah görmek istediğim bir proje daha. Birkaç kilometre bisiklet, buçukta problem olmamalı. Aa güneş geliyor tekrar. Güneş yükseliyor, güneş açıyor. Münster'deyim şu anda. Size ...beşincisi düzenlenen... ...heykel projesi... ...Gapça projesinin... ...Basım Büyükseli'nin girizgalını... ...okudum, onu Türkçeleştirdim... ...çünkü Münster... ...çok farklı... ...coğrafyalardan... ...kamusal alanda, açık havada... ...ya da özel mekanlarda... ...mekana özgü... ...yani kentin yapısal tarihsel... ...ve toplumsal kontekstlerine... ...özgü olarak geliştirilmiş projeleri ev sahibi yapıyor. Hem kent merkezinde, hem kent merkezinde, hatta doğanın içinde görebileceği birçok proje var. Mesafeler uzak burası oldukça yağışlı bir kent çeke güne çatıyor, yağmur yağıyor. Biz ya bir çekeyi arabayla ya da hakikaten telefonu kuruyoruz. Uzak mesafeleri yürüyerek yandığı bir tarafından kaç proje için davet edilip yeni işler üreten iki beş sanatçı ya da sanatçı grubunun işlerine koşuyorsun, kimsini önünde saatlerce sıra beklemek ya da kimsini görmek için uzun yollar katip yağmur altında zamanında hastanede. Evet, dünyanın sanat çevrelerinin üzerinde merakla beklediği bir düzen, çünkü 10 yılda bir düzenlenen bir kez kaçırıldığını bir sorguya 10 yıl beklemek durumunda kaldınız. Süper kare, tamir. Yani, här projesi açıldı. Biraz just när yağmur, önskar att du undrar om det skulle bli känsligt eller skarp, det är ...gündeme getirildi. så artistik en guldögon som du i sammanställningen dömdes med. Hasta är kunskapsdirektören i detta trångt 50-årsjubilee. För att 50-årsjubileet tillverkades, Hasta är den här gången kunskapsdirektören Bu sefer freelance üretim, bir kapıda İstanbul'da birisi ve aynı zamanda şu anda benim programımı yaparken kapasımda oturmakta olduğu Lisey Fulsun Sultur LVL üyesinin büccel sanat küsurları Mariana Wagner'la iş birliğiyle yaptı 2017'yi. İlk yapıldığı yıllarda 1977'de şöyle bir çıkış noktası var, biraz sahilçesinden bahsetmek E, gerekirse e, ilk başlarda böyle bir biçimden de hemen önce de bir kinetik heykel kastı hayata geçirilenimiz derken şimdi e, Almanya'da ve bu kinetik heykel inanması yetmiyor ya böyle de sanat olur mu özellikle mafteker çevreler arasında bunun için sanat kabul edilemez bunlar deniyor işte o yüzden bana bir oluşum olarak heykel sonrası ya mekana özgü işlerle. Ee, ...kenti doldurmak ve insanlarla kendisiyle belki heykel sanatını, yonca sanatı daha iyi iletişime sokmak adına böyle bir proje geliştiriliyor. İlk başlarda devamı gelsin, şekli olsun diye bir niyet dalıyor. sonra 10 yıllık bir aradan sonra tekrar yine de iki iletişim yapılıyor. Çok üniversitelerde de bağımsız organizasyonlarla yapılıyor. 600 bin Alman markası, de bir var şimdi geçtiğimiz edisyon üsteye 6 milyon euro üsteye bir bütçe yani son katına çıkmış bir Kent Artık bunu kendi tanıtımı kendi sanat ve ülkelerde önemi göstergesi olarak sahiplenmiş durumda. Hatta 5 yılda bir miyakta. Onu çok mu bekliyor diye düşünüyorlar. Ama Kastiyar Köyü'nün hep gündeme bir şey var o da şu. Bu bir festival değil. Bu kendi tanıtımına hizmet eden bir festival ya da sanat etkinliği. Bu bir Sergi, bu ikiler hem fiziksel hem duygusal olarak algılanması, incelenmesi zaman ayırmak gereken bir proje oluyorlar. Heykel derken şunu unutmamak lazım, özellikle bu edisyonda, ama geçmişte de heykel sanatının sınırlarının zorluğu farklı anlayıştan, yeni bir bakış açılarını her zaman alınıyormuş. Özellikle bu edisyonda, dijitalizasyon yani günümüzün artık internet, ve dijital medyalarla olan çok yakın iş, kültürümüzde ve yaşam biçimimizde bunun entegrasyonu ve küreselleşme. Çok önemli iki dikkat e, edilmesi gereken unsur. Yeni ekonomiler bunlara bağlı olarak sanat dünyasını dönüştürmekte olan yeni ekonomiler. Her zaman heykel deyince tabii ki aklımıza gelen beden, zaman ve mekana dair konsepsiyonlar. Bunlar her zaman çok önemli yer tutuyor. Özellikle yine bu yıl ki 1 Ekim'e kadar devam edecek heykel projesi. Bu özellikle daha performansa dair performatif işler. Ön planında e, pek çok video ya da internet kullanan ya da siz akıllı telefonlarınızla e, artırılmış gerçeklik, kanal gerçeklik, işte, klarkotları okuyarak e, inceleyebileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz işler var. İnternet üzerinde yürütülen projeler var. Ses, i̇şte, görüntü, popüler Kültür bütün bunları dair çok şeyi görüyorsunuz. 35 farklı proje var. Bu gün tabii ki vaktim sınavı benliğin ayetinde yarın saktif bir programla ayrı şans programında karşınızdayım. Ama açıkçası da her pazartesine inanan bu programda temizleyen bir ya da birkaç programı mümkünlerde sadece 10 yılda bir görebileceğiniz bu heykel projesinden devam e, hissi de yaratıyor. Zira bunlar özellikle meydanlarda, parklarda, doğada, açık alanlarda yerleştirilmiş, yani büyük ölçekler heykeller biçiminde olduğu için bunların bir kısmı kendisinde de sınav satıp kamusal koleksiyon haline geliyor. Yani biz üstü bugün bir süre geldiğimiz zaman sadece 5. düzenlenen heykel projesi iki parçalama tutmuş işi değil. Aynı zamanda bir 77'den bu yanına farklı sanatçıların kendi çeşitli yerlerine konumlandırdıkları, yerleştirdikleri heykel ve yapıtların diğer yapıtların bir kısmını kentin kültürel mirası gibi kentin e, bir yıl sonra öyle ardı yani sanat tarihi, dünya sanat örnekleri gibi geliş deneyimlemesi nasıl burada bir ekstra daha da farklı bir boyut kazandırıyor heykel projesinin tarihsel gelişimini de görmek takip etmesi mümkün oluyor. Kendi giderek çeperlerine yayılmış bir proje. Sadece kent takip değil. O yüzden bisiklet, araba ya da uzun yürüyüşleri e, göze almamız gerekiyor. Üstelik i̇şte bir defa sadece mümkünler kentine de çalıştık. Civarda çok daha küçük bir kent olan, üzerimizin 300 bin civarında, mağarın kentinde yaklaşık 50 Başka kentte de bir büyük proje gerçekleştirmişler. Hem e, Sculpture de Proje denir. Arşivli gibi Latin bir şehirden burana kadar ve W. E. Müzesindeki Arşivli proje bitirmişler. Hem de sanatçıları Sadece miniksel araştırma yapmaya gayret ettirmemişler. Aynı zamanda onları Malik kentine araştırma yapmaya, koje geliştirme ya da orayı da anlamaya, araştırmaya yönlendirmişler. Dolayısıyla araştırma gelişleri daha da uzunmuş. Bir tiyatro ile yaptıkları işbirliği var. Bundan bahsetmek iyi olabilir. Bir kutla tiyatrosu bu. Pumpen House adı. Burada bir sanatçı ekibi, Kulut Klasen ve Monika Ginterdofer, ki Monika Ginterdofer bir sahne direktörüdür aynı zamanda. Akra okumuş tekenlerden farklı iklimlerden gelen performans tutucularla uluslararası e, alanda çalışan iklimlerle bir araya gelip burayı bir de gösteri mekanı olarak kullanıyorlar. Her gün, saat, eşde, burada farklı farklı gösteriler performanslar görmeni büyük. Hemen dışında ise bir başka Proje var. Enteresan insan belki medeniyetin ilk icatlarından biri sayılır. Cihaz ateş ateş yapıyorlar. Bu ateşteki bir mekanizmayla bir cep telefonunuzu o ateşin üzerinde tutuyoruz. Mekanizma içine yerleştiriyoruz Ateşten ateşten gelen enerji telefonu şarj edebilir. Yani bugün geldiğimiz güne bu tip telefonların bu piksellerin şarjı olacak en enchelon tillande, det är generell energikänsla för enbart telefon, inte av ett speciellt energikänsla för enbart telefon. Akışı telefonchargetecknet innebär en mekanismerlagt som enkla. var, samtliga de kommande. var, alla. Så naturligtvis, det bahsetmem mümkün olmayacak. Birkaç av det som vi ska diskutera. Naturligtvis, det här är en del av sergilerine, sosyalara, puanlara yer verirken Türkiye ile ilgisini Türkiye'den e, kültürlerin, sanatçıların kültür insanlarının bunda nasıl yer aldıklarını özel olarak odaklanıyorum yer veriyorum. Türkiye'den bir sanatçı var bu, 35 sanatçı ve sanatçı koleksiyonu içinde Ayşe Ertmen e, Türkiye kökenli çalışmalarında İstanbul'da ve Berlin'de yükseldiği isim ve Kastan Kırmızik Artistik ve Kirli'ndeki bu heykel projesi de bir katılışı değil Ayşer e, sadece Ayşer değil aslında pek çok sanatçı birden fazla kez mülterde heykel projesine davet ediyorlar. Onay yıllık e, periyotlarla ilgili projeleri devam edebiliyorlar ve yeni projeler verebiliyorlar ki onlar hem heykel projesinin hem de bu kentin toplumsal, tarihsel ve Son Konteksini, bağlamayı çok daha iyi özür dilişlemiş oluyorlar. Açıl Erken'de daha önce heykel bir projesine katılmış bir Bu sefer en çok hem eğlencelerimde, üzerine en çok konuşulan işlerden birine bir imza adı On Water. Yani su üstünde. Nüster kentinin liman, eski liman bölgesi, bir iç liman bölgesi. Bu e, bölgede su üzerinde nüriye bireceğinin Bir dikey yuvarlak yapıyı oluşturan bir kütük vardır. Bu kütükün üzerinde bir video ve kanallar yani namlu bu tarafından bir yakasından diğer yakasına geçiyor. Ki yakayı güneşte bir nevi görünmez bir uzunluk içinde bir köprü yarattı. Sadece yürüyerek geçebileceğin 6.5 metre genişliğinde metal griplerden e, oluşmuş ve tamamen çarpışmış metal bir uzunlukta sizin gidip gelebileceğiniz. İşte kedinizle, köpeğinizle, e, çoluğunuzu, çoluğunuzla geçirileceğiniz kentten iki ayrı mekanı, bir yamanın iki ayrı yakasını bir bireyle birleştiren bir yapı siz e, altına neredeyse gelen bir suyun içine ayakkabılarınızı çıkarttık paçalarınızı duyup girmeniz gerekiyor öbür yakaya girmeniz için yanında bir bakın spotları geçerken insanları yüzerken e, kayıtları yanaşırken vesaire görüyorsunuz böyle bir geçiş mümkün değil de E, kendisinin yaptığı kötüler haricinde. Bizi bir sınırları düşündürüyor. Ben ve ötekiyi düşündürüyor. Aynı zamanda deneyimlerimiz geçmesi o derece eğlenceli. Suyla oynamak insanı her zaman keyif ve neşe vermiştir. Böyle bir yanı var Ayşe Ertmen'in bu e, heykel pozitif projesi için özel yarattığı işinin su seviyesinin altında bir kötü bu. İçine girdiğiniz zaman yakından bakmadığınız sürece Bir şeyin üstünde yürüdüğünüzü fark etmiyorsunuz bile. Ee, yeni köprü, yaratılan köprü sütü ve de sınırları, sınırları nasıl oluşturuyor, nasıl bunların ortadan kalkabileceğine dair pek çok şey düşündürüyor insan. Üzerine konuşan pek çok proje var elbette. Aşer bunlardan biri ama insanların üstünde fotoğraf çektirmekten de çok hoşlandığı bir işti. Onu otur. Başka iş, Dara Favaretto dediği için, o da İtalyan bir sanatçı. Herhalde minimalist formlar, öyle bir minimalist formlarla yarattığı bir sanat deli var. Ama e, bu da yaptığını isterken size bir meydan, ki bu meydanda kolonyel bir anıt var. Ama o anıtın karşısında granit bir blok, çok son derece minimalist, sanki teklif taşlar gibi görünen bir e, blok inşa ediyor. E, bunun içinde bir delik var çünkü böyle tarihi, mesela arkeolojik kalıntı bölgelerinde falan görmeyi alışkınız, hiç bir biri var böyle anıt olsun diye direk gitmek için para atmaz gerekiyor. bir ihtiyaç yok. bu zaten böyle para atıyorlar. Mesela biz olduğu gidiyoruz, İtalya'da, Romada falan ne kadar ki keşmeye, böyle heykel buraya vesaire para atıyor. Fakat mesele şu, bu para var ne diye atıyor? İşte o esnada bir ekime kadar sürüyor heykeltişi. Bir ekimden sonra bu kredi blok harcanacak. İçinden çıkan parçalar yani tozları tekrar kullanılacak, evde hoşuna uğrayacak. İçinden çıkan paralar ise Gürel'deki e, Mahkumlara Yardım Derneği'ne başlanacak ki şu anda sınır dışı edilmeyi bekleyen, Almanya sınır dışı edilmeyi bekleyen mültecilere yardım amaçlı kullanılması lazım. Böyle bir sosyal sinirlik ve yardım boyutuda olan bir proje. Birkaç proje daha vaktim yettiğince e, değinmeye çalışayım. Biri Thomas Schütte örneğin, Alman, uluslar bir e, sanatçıdır. Heykelleri ve mimari yapılarıyla özellikle de onun çalışmaları daha figüratistir. Bunlarla ön plandadır. E, Buranın en önemli bahçelerinden biri eski Hervat Bahçesi bölgesi. Tam bir Müzikli bölgesi. Öndeki bir meydana bir müfiyer sahip e, Yani bir nükleer kapınak inşa ediyor. Orası, burası çok pastoral. Böyle eski Hayvat Bakçesi bölgesinde. Şimdi sütler içinde hiç böyle bir şey görmeyi beklemiyorsunuz. Bir nükleer anıt tarihi binaların arasında size bugün ne gibi problemlerle yüz yüze geldiğinizi ve nelere göz ardı etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Okside edilmiş çelikten bir heykel. Bu tabii kenarca şu ağırlığında kendisi adeta bir tarihi anıt gibi bir tutunat gibi gözüküyor mimari yapısı ee, bu, çok minimalist işler de var o neyin Hırayn Fisimson'un çalışması İrlandalı bir sanatçı bir mülislerin gney banyolarında herkesin son derece huzur içinde yaşadığı banyolarında işte bu bahçede evlerinde e, doğayda iç içe yaşadıkları bir yer O Orada sizin biraz birazcık zor bulacağınız fazla bilinçlendirmenin alanında olmadığı orman için adeta kayda da da arayıp bu ucunu bir ev yaratıyor. Zaten genelde ev projeleriyle beri bir de bu iş diğerlerden biri. Duyun abiysin veya enfeksiyon. Şöyle bir şey yapıyor. Bir evi adeta ters yüz, iç dış ediyor. Tasmamak yerinden bir ev üretiyor, bir ev getiriyor, yapıyor ve doğan için bunu atıyor. O oraya nereden gelmiş? bu evin için. Demizsiniz. Işınlı. İçindeyken ne görüyorsunuz? Şerdeyken içinde olduğunuz dolayı nasıl aldırıyorsunuz? Bunlarla ilgili kabul ettiğimiz aldığım ekranizmelerden de ters hissediyoruz. Çok kısa da değinmek istediğim, belki e, Temmuz ayında yapacağım diğer programlarda daha kapsamlı olarak yer vermeye bu bölümünde sınırca herkese sıra beklediğimiz diğer projesi Fransız dolarçı Pierre Hünek, yani Ayşe Ekme'nin ...çalışması ile birlikte... ...en çok konuşulan tarzı iş buldu... ...After a Life Ahead... ...bir proje bu... Biraz ...bu biraz da isterken... Süper sefer Kuzey çeterinde... ...çok geniş ölçekli bir... ...inspirasyon eski bir... ...buz tüste... ...burayı tamamen işgal etmiş... ...dürüstüymüş... ...sanki doğa burayı öde geçitmiş... ...belki tuz apokaliptik... Bu belki yaşam sona ermiş bu bir manzara, bir doğa, bir topografya yaratmış. Adeta içinde toprak tepelerin, o buz e, bitkinin görene tabanını kaldırmış parça atlatmış, alaşağı etmiş. Orada o bir bir içinde bir toprağı, bir da engellerin, tepelerin çubuklarında birbirini sildiğimiz içinde de bir o kadar kalanlar var. O ne bir akmalın olmuş, yani ne deniyetim bir şekilde. E, kontrolü altında hala yaşam sorunları duymaya çalışan topluluklar var. Kontrolü bir ortam Zaten getirip olup olmamış bir şeyler var Ama o şekilde kimlerin, kumların içinde yaşam mikroorganizmalar, böcekler de var ve bütün bunlarla tabii biyoteknoloji ve medya teknolojilerinin e, nasıl hayatımıza müdahale ettiğini e, deney deney yoluyla incelediğini söyledi. Tamamen kendi yarattığı topografiler ve e, falanlar bunlar. Ekstitik bir deney yaratmaya çalışıyor. Kanser hücreleri var. Oksijen tüplerinin içinde dış hava koşulları yani e, buz tüplerinin dışarıdaki hava koşullarından da etkilenerek artıyorlar. O kanser hücreleri çoğalıyorlar ya da biraz daha kontrol altında duruyorlar ve bu, bu bunları akıl telefonlarımıza yüklediğimiz bir e, umulamayla arttırılmış gerçeklik çekiyoruz. Hepin piramitlerle bizde diyoruz. Aynı zamanda buz üstü pistirir. Üstünde tabanda yani açılır, kapanır. Bir takım mekanizmalar da direkt o kanser hücrelerinin artma oranına göre onlara cevap vererek ilerliyor. Yani, bu da anlatması hakikaten bir gün çok hızlıca toparlama çalıştık. Umarım genizdeki programda diğer gün son derece tartışmalı artışmalı e, hem biyolojik deneyimlerin hem de teknolojik üzerlerinin yaşamımızda içinde bulunduğumuz alanları, çevremizi nasıl daha çok etkilediğini, yeni yaşam formlarının nasıl ortaya çıktığını ve bunun bugünün nereye gidebileceğini tartışmaya açan bir proje bu. After Alive PL3. Birkaç dakikam daha kaldı. E, biraz toparlamak istiyorum. Bu e, Açık radyodayız. Ayrıca sanat programında Münster'de 9 Ekim'deki basın toplantısıyla başlayan 1 Ekim tarihine kadar Almanya'nın Münster kentine lütfen yolunuzu üstürerek ziyaret edebileceğiniz skutlu projesi, Yani heykel projesi, Kasper Tönünge'nin arsızlık direktörlüğünde dünyanın 4 yılından 35 sanatçı ve sanatçı bir ürün heykel mekana Değiştiği, yerleştirme, performans, işler, sanatlar, düze yerleştirmeleri, heykeller, pek çok farklı bir dijitalizasyon ve küreselleşmenin de hayatımızdaki etkisiyle beden, zaman ve mekan aldığımızın nasıl oluşturduğunu anlamaya çalışan, bunu sorgulayan pek çok proje karşınıza çıkacak. Kent de bu şekilde görmüş ve biraz daha kentin belki içinde yaşadığı meseleleri daha iyi idrak etmiş olacaksınız. E, bu haftaki programı sanki bu şekilde son verebilirim. Önümüzdeki hafta Ağaç'tan sonra Programı'nda gündeminde Art Bazar olacak. Bazar Sanat Fuarı o her yıl düzenleniyor. Bazar kentinde dört bir tarafından sanatçıların, kuratörlerin de sanat tabi ki tüccarlarının sanat ticaretiyle bunun e, daha ekonomik Ağını ile ilgilenen isimlerin katılacağı bir puar. Hem onunla ilgili bilgi vereceğim. Çünkü bu günlerde onun kapısına ön başladı. Hafta sonuna kadar gezmek yüzyılacak. Pazartesi gün puar kapanmış olacak. Tankut Aykut listeye yani artık oldu Biraz daha genç ve yükselmekte olan galerilerin katıldığı liste sanat puarında e, galerisiyle birlikte katılıyor. O bize Art Bazel'den, yani İçin Bazel kentindeki bir suara gayet izlenimlerine aktarıyor olacak. önümüzdeki haftalarda ise tekrar Skulptur Röyette ile ilgili izlenimlerle harçlanan programında karşınızda olacağım. İyi haftalar dilerim. <gülüyor> Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.